ile gülenlerin bulunduğu bir meclise uğramıştı. Onlara buyurdu ki, insanı dünyevi lezzetlerden soğutan şeyi hatırlayarak meclislerinizi karıştırın. Sadece gülerek geçirmeyin. Sordular, lezzetlerden soğutan şey nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüm.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 Ölüm yeter. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp gelir. Mescitte bir grubun oturup konuştuklarını ve gülüştüklerini görür. Bunun üzerine buyurur ki: "Ölümü çok sık anın. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisini andılar ve onun hakkında fazlasıyla methü senada bulundular. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi-i kirama sordu. Bahsettiğiniz arkadaşınız ölümü anar mıydı? Sahabi-i kiram der ki, neredeyse ölümü andığını hiç duymamış gibiyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, öyleyse arkadaşınız sizin öldüğünüz gibi birisi değil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 İşte onlar insanların en iyiliği, dünya şerefini ve ahiret üstünlüğünü yanlarında götüren kimselerdir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Ölüm dünyanın değerini düşürdü ve aklı başında olanlarda sevinç bırakmadı. Rebi' bin Haysem radıyallahu anh şöyle der. Mümin için kavuşmayı gözlediği ölümden daha hayırlı bir kaybı yoktur.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 Eş Asr anh şöyle der: Biz zaman zaman Hasanı Basri radıyallahu anhın yanına giderdik. Bize cehennem ve ahiret ahvalini hatırlatır, ölümü unutmamamızı öğütlerdi. Safiye radıyallahu anha şöyle der: Bir hanım geldi ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kalbinin katılından şikayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ona şöyle dedi: Ölümü çokça an. Kalbin yumuşar. Kadın Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın dediği gibi yaptı ve gerçekten de kalbi yumuşadı. Daha sonra Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a geldi ve kendisine teşekkür etti. Hazreti İsa aleyhisselamın yanında ölüm anıldığı zaman cildinden kan damlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanında ölüm ve kıyametten söz açılınca sanki vücudunun organları birbirinden ayrılıp dalacakmış gibi ağlar ve ancak Allahu Teala'nın rahmetinden bahsedilince kendisine gelirdi. Hasan Basri Radiyallahu Anh şöyle der: Görmüş olduğum aklı başında herkesin ölümden sakındığına ve ondan dolayı hüzünlendiğine şahit oldum. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh alimlerden birine şöyle der. Bana nasihat et. Alim sen ölümü tadacak ilk halife değilsin der. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh nasihata devam et der. Alim Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün ataların ölümü tattı. Şimdi ölümü tatma sırası sana geldiler. Bu sözler üzerine Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh ağlamaya başladı. Rebi bin Haysem radıyallahu anh evinde kabir şeklinde bir çukur kazmıştı. Her gün o çukurun içine birkaç defa girer yatar, böylelikle ölüm vakasını zihninde canlı tutmaya çalıştı. Bunun sebebini soranlara şöyle derdi, ölüm düşüncesi kalbimden bir an bile kaybolsa kalbim fesada uğrar. Muhtaris bin Abdullah radıyallahu anh şöyle der: Şu ölüm denen hadise nimet sahiplerine nimetleri zehir etti. Öyleyse sizler ölümle son bulmayan nimete talip olunuz. Ömer bin Abdulaziz radıyallahu anh anbeseye şöyle der: Ölümü çok sık an. Eğer bol imkanlar içinde yaşıyorsan bu hatırlama seni mütevazı bir hayata iletir.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 ''Ve eşhedü enne Muhammeden abuduhu ve rasuluhu'' cümlesi. Ferazdak hanımını defnettikten sonra kabri başında şu beytleri söyler. ''Korkarım kabir ötesinde eğer beni affetmezsen, kabirden daha yakıcı ve dar olandan kurtulamam. Kıyamet günü beni götürecek olan geldiği zaman, sert ve kaba sevk edici Ferazdak'a geldiği zaman, Ademoğlu olanlar arasında şunlar Hüsrana uğrar, boyunları bu kağlanmış olarak cehenneme götürülenler. Kabir ehli hakkında söylenen bir şiir şöyledir. Kabiristana vardığında dur ve şöyle seslen: Aranızdan kimler karanlığa gömüldü? Kabir çukuru içinde hangileriniz ikram içinde büyük korkudan kurtulup güvenle huzura kavuşmuş?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 Akrepler de saldırır onun üzerine hep. Ruhu onların ısınmasından duyar şiddetli azap. Malik bin Dinar der ki, bir kabristana uğradım, kabirdekiler için şu şiiri söyledim. Mezarlığa vardım ve seslendim. Nerede büyüklenenler ve köşümseyenler? Nerede saltanatına güvenenler? Nerede övündüğü zaman alkışlananlar?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 Kabirdekiler dilsiz oldukları halde sana sesleniyor. Sakinleri toprak altında sessiz olarak yatıyor. Ey doymak bilmeden dünyalık yan kimse, kimin için yürüyorsun halbuki öleceksin. İbnüsemak şöyle der: Bir kabri sana uğradım. Kabrin birinde şunlar yazılıydı: Yakınların gelip kabrimin yanından geçiyorlar.